43. Sohbet Nefsi emmare Bu konuşma hicretin 545. yılında Recep'in 11. günü pazar sabahı dergahta yapılmıştı. Ey o, oh, Eğer felah kurtuluş istersen aziz ve celil olan Rabbine itaat bahsinde nefsine muhalefet et, karşı gel. Eğer nefsin Allah'a itaate yönelirse muhafakat et, Allah'a karşı masiyete ve günah işlemeye yönelirse muhalefet et, karşı koy. Nefsin halkı tanımana perdedir. Halkta aziz ve celil olan Allah'ı tanımana perdedir. Nefsinle beraber olmakta devam ettiğin müddetçe insanları ve diğer varlıkları tanıyamazsın. İnsanlarla beraber olmakta devam ettiğin müddetçe de izzet ve celal sahibi hakkı tanıyamazsın. Dünya sevgisiyle dop olduğun sürece ahireti tanıyamazsın. Ahiret sevgisiyle dop dolu bulunduğun sürece de Ahiretin Rabbini göremezsin. Efendi ile köle bir arada bulunmaz. Nasıl ki dünya ile ahiret bir arada bulunmazsa, aynı şekilde Allah ile mahlukatta bir arada bulunmazlar. Nefs daima kötüye meyyaldir. Bu onun fıtratıdır, cibiliyetidir, tabiatıdır. Onun fıtratı bu olunca artık var ötesini sen düş. Neler yapmaz ki? Ta ki kalbin ve aklı senin emrettiğin ona emredip yaptırmalısın. Nefse bütün hallerde mücadele. Sakın izzet ve celal sahibi Allah'ın şu kelamını onun lehinde bir hüccet delil olarak kullanmaya kalkışma. Nefse iyilik ve kötülük kabiliyetini verene yemin olsun. Şem Suresi 8. Ayet. Nefsi mücadeyle yumuşat, erit. Zira hiç şüphe yok ki o eridiği ve serkeşliğini yitirdiği zaman aklı selime ve kalbe teslim ol. Sonra kalp öze teslim olur. Özde izzet ve celal sahibi Hakk'a teslim olur. Böylece hepsinin su kaynağı oraya dayanır. Nefsini yumuşatıp eritme işini tamamladığın zaman sana kalbin caniminden şöyle seslenin. Nefstenizi öldürmeyin. Hiç şüphe yok ki Allah size ziyadesiyle merhametlidir. Nisa suresi 29. ayet Allah'tan gelen bu hitap ancak nefs günah kirleninden temizlendikten ve onun şeri eriyip yok olduktan sonra okunur. Kalbin paha ve değeri Allah'ın zikri ve ona olan itaat derecesi ile üçülür. Eğer o Allah'ı zikir ile ve ona itaatle paha değer kazanamamışsa günahkirleri ve şerleriyle birlikte onu Allah'a yakınlaştırmaya heveslenme. Necislerden ve pisliklerden temizlenmemiş bu kalbin Allah'a yakınlığı nasıl mümkün olur ki? Sen nefsin boş ve batıl emellerini kır. İşte o zaman O sana itaat edecek senin istediğin noktaya gelecektir. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğütüyle öğütü Allah Resulü'nün o öğütü şudur. Sabaha çıktığın zaman nefsine akşamdan söz etme. Akşama çıktığın zaman da sabahtan söz etme. Zira yarın adının ne olacağını bilemezsin. Sen nefsine herkesten daha haris. Buna rağmen onu getirdin. Başkaları daha nasıl haris olup da koruyabilirler ki? Baskın emellerin, baskın hırsların senin nefsini yitirmeye sürükle. Emellerini kısaltmaya, hırsını azaltmaya, ölümü hatırlamaya ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalış. Sıdıkların nefesleri ve sözleri yardımıyla ve günah kirlerinden arınmış bir zikirle gece gündüz zikredir. Nefsini tedavi etmeye çalış. Onu ki yaptığın iyilikler kendiliği. Kötülükler de yine kendi aleyhinedir. İyilik de yapsan, kötülük de yapsan neticesi kendine dönecektir. Hiçbir kimse seninle müşterek amel sahibi olmaz. Kendi amelinden sana bir şey de veremez. Sen bizzat kendin mücadele etmeli, güzel ameller işlemelisin. Senin arkadaşın seni günah işlemekten men edendir. Düşmanın seni aldırtandır. Ben seni İzzet ve Celal sahibi hakkın yanında değil, halkın yanında görüyorum. Nefsin ve halkın hakkını veriyorsun. Fakat İzzet ve Celal sahibi hakkın hakkını vermiyorsun. Onun nimetleri için başkalarına teşekkür ediyoruz. Sana kendisinden nimetleri alıp başkalarına teşekkür etme. Başkalarına kulluk etmen için kim nimet verir? Sen nimeti Allah'tan alıyorsun. Fakat şükrü ve kulluğu ondan başkasını yapıyorsun. Eğer elindeki nimetlerin Allah'tan olduğunu biliyorsan hani ona şükür nerede? Eğer seni Allah'ın yarattığını kabul ediyorsan hani ona kulluğun nerede? Hani emirlerine itaatin? Hani neylerinden sakınman? Hani musibetlere savur? Nefsine karşı mücade et. Onu kötü duygularını söküp atmak için savaş. Ta ki Doğru yolu bulana kadar. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurur. Bizim uğrumuzda mücadele edenlere gelince onları elbette doğru yolumuza eriştiririz. Ankebut suresi 69. ayet. Yine Allah buyurur. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz O da size yardım eder. Muhammed suresi 7. ayet. Nefse asla genişlik verme, müsamaha gösterme, onun isteklerine uyma. İşte o zaman felah bulur, kurtulursun. Onun yüzüne hiçbir zaman gülme, bin sözünden ancak bir tanesine cevap ver. Ta ahlakta güzelleşince, sükunet bulunca ve kâni oluncaya kadar. Eğer senden zevklerle ve hevai arzularla alakalı bir şey isterse hep ileri at. Tehir ve kendisine de ki heveslerini cennete sakla. Onu mahrumiyetinin acılığına sabretir. Ta ki lütuf ve ihsan gelsin. Eğer onu sabrettirirsen ve o da sabrederse aziz ve celil olan Allah onunla beraber olur. Zira şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Ayet Nefsinin hiçbir sözünü kabul etme. Zira o mutlaka şerre meyledir. Onun senden yapılmasını isteyeceği şey mutlaka şerdir. Eğer isteğine cevap verecek olursan cevabın mutlaka menfi olsun. Nefse muhalefet etmek onun düzelmesine vesile olacak bir harekettir. Ey Aziz ve celil olan Allah'ın iradesi istikametinde hareket ettiğini söylediği halde nefsi ile beraber olan kişi idanda yalancısın. Nefs ile hak bir arada bulunmaz. Dünya ile ahiret bir arada bulunmaz. Kim ki nefsi ile birlik ise o izzet ve celal sahibi hak ile beraberliği kaçırmıştır. Kim ki dünya ile ve dünya sevgisi ile beraberse o ahiretle beraberliği yitirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim ki dünyasını severse ahiretine zarar verir. Kim de ahiretini severse dünyasına zarar verir. Sabırlı ol. Allah'ın emirleri ve neyileri istikametinde hareket etmekte tahammül göster. Eğer sabrın tam ve kamil olursa rızan da tamamlanır. Menfi hareket ve davranışlarından sıyrılmışlık halin ortaya çıkar. Senin yanında her şey güzel olur. Her hareket ve davranış Allah'a şükredenmiş. Allah'a uzaklık yakınlığa dönüşür. Allah'a şirk koşma ve ortaklar mahalleri tevhid edilmiş. Artık insanlardan ne zarar görürsün ne de fayda. Senin için zıttıklar kalmaz. Bilakis kapılarla cihetler birleşir. Sadece bir tek yön görürsün. Bu nokta öyle bir hallettir ki insanların büyük bir eksiyeti onu anlayamaz, idrak edemez. Diyebiliriz ki bu seviye ancak milyonda bir kişiye nasip olur ve son nefesine kadar devam edin. Ey. Aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda yukarıda bahsettiğimiz seviyeye erişmiş olarak ölmeye çalış. Daha ruhun bedenden çıkmadan önce sen nefsini öldürmeye gayret et. Onu sabırla ve hevai isteklerine karşı gelerek öldür. Yakında böyle hareket etmeyin faydasını ve güzelliğini göreceğiz. Sabrın biter. Yani sabır etme zamanları sınırlıdır. Sabır etme müddeti tamamlandıktan sonra peşinden mükafatını toplama faslı başlar. Sabrın mükafatı bitmez. Ben sabret. Sabrın sonunda daima güzel oldum. Önce öldüm, sonra beni diriltti. Sonra öldüm Önce kayboldum. Sonra beni bu kayıplıktan buldu. Onunla beraber öldü. Onunla beraber malik ol. İhtiyar ve iradenin terki hususunda nefsimle cihat ettim. Savaştım Neticede benim için yukarıda bahsettiğim Halet hasıl oldu Artık kader beni yediriyor Kuvvet bana yardım ediyor Fiil hareket ettiriyor Gayret koruyor irade itaat ettiriyor Öncelik hakkı beni öne geçiriyor Ve Allah beni yüceltiyor Yazık sana Benden kaçıyorsun Ben senin sığanağım onu muhafaza ediyorum. Sığınacak yerin benim yanımda. Aks halde mahvolursun ey cahil zavallıcı. Önce bana gel. Beni ziyaret et. Sonra da Kabe'ye git. Orayı ziyaret et. Ben Kabe'nin kapısıyım. Bana gel. Ta ki nasıl hac edeceğini sana öğreteyim. Sana öyle bir hitabe öğreteyim ki onunla Kabe'nin Rabbine hitap edesin. Tozlar yıl zaman ileride göreceksiniz. Oturun. Ey idare adam. Bana ve söylediklerime ehemmiyet veriniz. Bana aziz ve celil olan Allah'tan bir kuvvet verildi. Allah yolunun yolcuları size Allah'ın emrettiğini emrediyor. Nehiyettiğinden de sizi nehyederim. Size verilecek öğütler onlara teslim edildi. Nasihatlar onlara teslim edilir. Onlarda bu hususta kendilerine teslim edilen emaneti yerine veriyorlar. Hikmet evinde güzel ameller işlenir. Ta ki kudret evine ulaşabilirsiniz. Dünya hikmettir. Hikmet evidir. Ahiret ise kudrettir. Kudret evidir. Hikmet bir takım edevata, aletlere ve sebeplere muhtaçtır. Kudret ise bunlara muhtaç değildir. Aziz ve celil olan Allah, bunu sırf kudret evin hikmet evinden ayıt etmek için yaptı. Ahirette sebepsiz vasıtasız olarak icat var. Orada uzavlarınız dile gelir konuşur. Dünyada Allah'a karşı işlemiş bulunduğunuz günahlar sizin hakkınızda şahitlik eder. Kıyamet günü perdeler açılır. Siz isteseniz de istemesiniz Bütün gizli kalmış ameller ortaya çıkar. Halktan hiçbir kimse cehenneme girmez. Mer ki maneviyattan iyice soyularak soğumuş ve buz kesilmiş bir kalbi o. İşte oraya bu vasıfta kalbi olanlar girer. Zira o kalbini bu durumlara düşünmekle kendi aleyhine delil hazırlamış olur. Amel defterlerinizi onlardaki fikir dillerinizle okuyunuz. Sonra da günahlardan tevbe ediniz. Size iyi ameller işlemeye muvaffak kıldığı için Allah'a şükrediniz. Günah defterlerinizi hapsediniz. Onların satırlarına tevbe sopası ile bulunuz. Ey o, benim elimde günahlara tevbe ettin. Benim sohbetlerime katıldın. Eğer söylediklerimi cihan-ı gönülden kabullenmezsen bunların sana ne faydası olur. Sen manaya muhtevaya ve öze değil şekle rağbet et. Şekilciliğe alaka göster. Benim sohbetimi isteyen kendisine söylediklerimi kabul etsin. Onların gereğiyle amil olsun. Ben nasıl hareket ettiysem o da öylece hareket etsin. Aksi halde benim sohbetime katılmasın. Zira bu şekilde hareket etmeyen kardan çok zarar eder. Ben bir ziyafet sofrası. Fakat kimse benden bir şey yem Kapı açık fakat Oraya kimse girmiyor. Ben size ne yaptım ki? Ben size hakikatleri kaç kereler söyledim. Fakat siz beni dinlemiyor. Sözlerime kulak vermiyorsun. Ben bu söylediklerimi sizin için, sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Kendim için söylemiyorum. Ben sizden korkmuyorum. Bir şey de istemiyorum. Benim için harabelerle mamur beldeler arasında hiçbir fark yoktur. Diri ile ölü arasında hiçbir fark yoktur. Zengin ile fakir arasında hiçbir fark yoktur. Hükümdarla köleler arasında hiçbir fark yoktur. Salahiyet ve tasarruf hakkı sizden başkasının elindedir. Ben ne zaman ki kalbimden dünya sevgisini çıkarıp attım, işte o zaman bu mertebeye ulaştım. Senin tevhidin nasıl doğru olabilir? Sen nasıl muahhit sayılabilirsin ki? Kalbin dünya sevgisiyle dolup Orada Allah hiçbir yer yok. Sen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kelamı hiç işitmedin mi? Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Sen henüz işin başlangıç safhasında merhale kat edememiş, talip ve salik durumunda bulunduğun müddetçe senin için dünya sevgisi her hatanın başı olmakta devam eder. Kalbinin özü hedefe vardığı ve Allah'a ulaştığı zaman o sana dünyadaki her kısmetini sevdirir. Başkalarının kısmetinden soğudur Sana yalnız kendi kısmetini sevdirir. Başkalarının kısmetine göz dikmekten kolu. Böylece sen Allah'ın ezelleki takdirine uygun olarak kendi kısmetini alırsın. Onunla kanaat eder, başkalarının kısmetine göz dikmezsin. Kalbin hep Allah'ın huzurunda. Dünyada tıpkı cennet ehli gibi daimi olarak bir halden diğer bir hale intikal Az Aziz ve celil olan haktan sana gelen her şey senin sevgilindir. Zira artık sen onun iradesiyle diliyor, onun ihtiyarıyla seçiyor, onun takdir ettiği kadarıyla hareket ediyor ve ondan başka her şeyi kalbinden söküp atıyorsun. Dünya sevgisi de, ahiret sevgisi de senden uzaklaşmış durumda. Böylece senin dünyadaki rızkına ve kısmetlerine yönelmen ve onları sevmen artık kendi nefsin için değil, Allah için olur. İlmine mahrum, müra'i münafıklar gündüz oruca, geceleri de namaza devam ederler. Sert ve sıkı bir yeme içme giyme adeti tuttururlar. Aslında gerek zahiren ve gerekse batinen bir zulmetin içindedir. Bu yaptıkları şekilcilikten öteye geçemez. Kalpleri caniminden Allah'a bir adım bile atamazlar. Bunlar yorucu ağır beden işleri yapan ameli durumundadırlar. Sadıklar, veliler ve Hakk'a vasıl olan salihler nazında onların niyeti bellidir. Bugün bu murai münafıkları halkın havas seçkinler tabakası tanımaktadırlar. Onları yarın halkın bütün avam tabakası da tanıyacaktır. Seçkinler tabakasına mensup olanlar o mürayileri görünce kalplerinden lanetlenmektedirler. Fakat bu işi Allah'ın setri ile örtülü olarak yapmaktadırlar. Sen, ey mürayi münafık! İfak duygularında Allah yolunun yolcularına sataşma. Zira sen henüz içini temizlemedin. Senin konuşmaya hakkın yok. Ta ki, Belinden zünnleri çıkarıp atmadıkça. Tecdi iman ve İslam etmedikçe. Kalpten bir tevbeyle ile, olmadıkça. Kötü tabiatının, heva ve heveslerinin, bedeninin menfaat celbinin ve mazarat definin evinden çıkmadıkça. Senin konuşmaya hakkın yok. Ta ki nefsini, hevanı, kötü tabiatını kapıda bırakıp kendinden geçmedikçe. Kalbini Dehlizde Bırakmadıkça özünü Dolaba Kitlemedikçe Süratle Esasa Gel Temele Koş Temeli Sağlamladığın An Binayı Yapmaya Koyun Temelin Harcı Fıkıhtır Fıkıh Dedimse Bundan Maksadım ilmal ve Fıkıh Kitaplarında Yazılan ve Bedenle Ve Zahirle Alakalı Fıkıh Değildir Bilakis Kalp fıkıdır. Kalp Fıkıhı seni aziz ve celil olan Hakk'a yakınlaştırır. Zahirle ve bedenlerle alakalı fıkıh ise halka yakınlaştırır. Hükümdarlara ve devlet ileri gelenlerine yakınlaştırır. Kalp fakı seni izzet ve celal sahibi Hakk'a yakın meclisin baş köşesine götürür. Seni baş köşeye oturtur, yüceltir, aziz ve celil olan Rabbine yaklaştırır. Yazık sana. Zamanını ilim öğrenmekle geçiriyorsun, fakat öğrendiklerinde amel etmiyorsun. Sen cehalet basamağında bir heves peşindesin. İzzet ve Celal sahibi Hakk'ın düşmanlarına hizmet ediyor, onları Allah'a ortak tanıyoruz. Halbuki O senden de kendisine ortak koştuklarından da müstahinedir. Sana da senin kendisine ortak yaptıklarına da muhtaç değildir. Senin Kendisine bir ortak tanımanı asla kabul etmez. Bilmez misin sen öyle bir zatın kulusun ki ipin onun elindedir. Eğer felah kurtuluş istersen kalbinin bağını, az ve celil olan hakkın kudret eline terk et. Hakiki bir tevekkül ile ona mütevekkil ol. Ona güven, ona dayan. Zahirinde de batınında da ona hizmet et. Onu asla itham etme. Zira o itama layık değildir. O senin işini senden daha iyi bilendir. O bilir. Halbuki sen bilmezsin. Sen onun huzurunda sükut etmeli, susmalı ve dilsiz olmalısın. Ta ki ondan konuşma izni gelinceye kadar. Konuşma izni gelince de yine onun kudretiyle konuşursun. Kendi kudretine değil. Bu durumda senin konuşman kalplerin marazlarına deva, Özlenen şifa akıllara da ziya olur Allah'ım. Bizim kalplerimizi nurlandır. Onların sana ulaşmasına delalet miyor. Özlerimizi temizle. Sana yakınlaştır. Ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından